Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim budur Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 20 Mayıs 2022 bir Cuma günü 95.0 açık radyodayız ve saat 13 Önce Sağlık Programı'ndayız. Özel bir Önce Sağlık Programı çünkü dinleyicilerimiz görmüyor ama biz görüyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi'nin temel bilimler binası önünde büyük bir ekrandan bu programı dinliyorlar. Tam şu anda görüyorlar mı bilmiyorum ama en azından dinlediklerini biliyorum. Bir öğrenci etkinliği kapsamında. Bu programı e, gerçekleştirmekteyiz. Ayşegül herhalde konuğumuzu ve ayrıntılarını e, sen verebilirsin diye düşünüyorum. Evet, e, teşekkür ederim Selim Hocam. E, bugün Klinik Araştırmalar Günü İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir şenlik var. Klinik Araştırmalar Günü e, şenliği 20 Mayıs. Ee, sanıyorum gelenekselleşecek diye düşünüyorum e, bu şenlik. Birinci ee... geleneksel klinik araştırmalar şenliği. Evet. <gülüyor> Farkındayım birinci geleneksel oldu. <gülüyor> ee, dilerim ikinci gelenekselde de e, radyo programımızı yaparız. E, üç İstanbul Tıp Fakülteli yan yana ve de e, tam Yemekhanenin önündeki ekranı görüyoruz. Gayet heyecanlı bir program olacak bizim için. Eğer bizi duyuyorlarsa, bizi dinliyorlarsa onlara da çok selam ve sevgi iletiyoruz. Güzel bir şenlik diliyoruz. Sanıyorum şenliğin sonrasında da konser olacak. Yani şenlik gibi şenlik oluyor. Konuğumuz da bu şenliğin mimarlarından Profesör Doktor Yağız Üresin. Yağız hocamızı artık e, bu ünvanlarla tanıtmamıza bile gerek yok. E, İstanbul Tıp Fakültesi'nin böyle e, iki elinin parmakları e, geçmeyecek kadar efsanevi hocası vardır. Herkes hatırlar o hocaları. E, Yağız hocamız da farmakoloji ana bilim dalı başkanı olmakla birlikte bu hocalardan bir tanesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet hem farmakoloji hem de belki müzisyen yağı yüresin falan demek de mümkün yani bir de o yönü var değil mi? Ki öğrenciler bu etkinlikte kendisinin hocalarının bu yönünü de görecekler o bakımdan önemli bu toplantı. Evet, şimdiki klinik araştırmalar dedik. Ya senin söylemek istediklerin var mı? Bir kere konuk olduğun için ve bize bu inkantanın için çok teşekkür ederiz. Ben evet. de ben de sizlere ve açık radyoya çok teşekkür ederim. Bizim için de çok ilginç. Ben de şimdi öğrenciler görünüyor ya bize. El salladıklarına göre sesi duyuyorlar diye. Sesi duyuyorsan el salla bakayım çocuğum. <gülüyor> <Evet>. Güzel sağlıyoruz. Duyuyorlar. Çok güzel. Demek ki başarılıyız. <gülüyor> Arkadaşlar biraz önlerde toplanalım. Biraz görüntü yapalım hocalarınız için. Arka evet. sıralarda kimse oturmadı. Evet, evet o şekilde. <gülüyor> e, tabii ki burada ben bir e, hile de e, yaptım. Klinik araştırmalar günümüze çok değerli. İki e, İstanbul Tıp Fakülteliği de katmış oldum. E, Selim Hoca e, bizim mikrobiyoloji anabilim bilim dalında uzun yıllar hizmet vermiş, emekli olduk gibime geliyor ama hala aktif benim şahsen benim en beğendiğim hocalardandır ve de zaten Covid boyunca da kendisinin yetkinliğini özellikle tekrardan izlemiş olduk ve araştırma konusunda da çok önemli bir hocamız o bakımdan bu hileyle onu da şenliğimize katmış olduk. Doktor Ayşegül Hanım da ÇAPA mezunu yine Programdaki titizliğini, başarısını gayet iyi biliyorum daha önceden ve yetkinliğini. Dolayısıyla siz de bize konuk olmuş oluyorsunuz ve şu anda bizim şenliğimizin bilimsel kısmını da başlatmış oluyorsunuz. O yüzden size ve nezdinizde Açık Radyo'ya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem Açık Radyo dinleyicileri hem de İstanbul Tıp Fakültesi'nin değerli sevgili öğrencileri... Ee, onlara tabi e, hocaları sayın Yağız Üresi'nin e, yani bilimsel yönünün dışında müzisyen yönünden de bahsettim ama e, benim dışında sizin ikinizin hem Yağız'ın hem Ayşegül'ün bir de e, edebiyat ve yazarlıkla ilgili e, çalışmaları bu, bu tür e, farklı alanlarda etkinlikleri var. Onu da hatırlatmadan e, geçmeyeyim e, ve e, bugünün önem ve önemini ne derler bir şey? Ehemmiyet, ne? ehemmiyet. değiliyor. Şimdi ne, nereden çıkıyoruz böyle bir e, öğrenci katılımlı ağırlığı olan bir etkinlik? Öğrenciler ve klinik araştırma bunları nasıl bağdaştırdın? Gerekli mi, gereksiz mi, nasıl oldu? Birazcık bu bir konuda bize bilgi ver istersen. Bu çok güzel bir soru oldu gerçekten. Biz yani alçak gönüllü olmaya kurum adına konuşunca gerçekten ve her şeye rağmen klinik araştırmalarda başı çeken bir kurumuzu İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi olarak yani araştırmacılarımız işte özellikle sinir bilim, immunolojide falan zaten çok iyi durumdalar. Klinik araştırmalarda Ayrıca işte faz bir merkezi kurduk hastanenin ortasına ve deprem taşınması sırasında Sayın Dekan'ın çabalarıyla. işte Biyoşeterlik Merkezimiz var, Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezimiz var. Şimdi bir de Klinik Araştırmalar dokt Yüksek Lisans ve Doktora Programı açtık. Doktora programında ilk yani gerçekten çok yatırım yapıyoruz. Öğrencilerimizin de aslında ilgisi var. Yani biz hep klinik araştırmalarla ilgili toplantı yapıyorduk. Covid'de de sizin de katıldığınız çok güzel toplantılar yaptık. Uluslararası toplantılar da yaptık. E, ama bu e, 20 Mayıs gününde öğrencilerimizin bu konuda merakı olduğunu da duyduğumuz için gelmeden önce de biz nasıl katılabiliriz klinik araştırmaları diye beni e, sıkıştırdılar. E, bakalım onların hakikaten e, ilgisi ne yönde, ne kadar bir enerji verecekler. E, standlarımız da var e, çeşitli hem ilaç endüstrisinden hem işte sözleşmeli araştırma kuruluşlarından karşılıklı birbirlerini tanısınlar istedik. Burada çıkan enerjiye göre de e, yönleneceğiz. Şimdi öğren, tıp öğrencilerinin e, öğren, eğitim sırasında doktoraya başlamaları da söz konusu. İşte bizim e, onları daha resmi bir şekilde araştırmaya katmakla ilgili çabalarımız da var. Bu hani bunun bir ilk e, şeyi, e, gösterisi, bir, gerçekten bir panayır gibi düşündük. Onun arkasından işi daha da sıkı tutmayı e, düşünüyoruz. E, zaten hani Ayşe Hanım'ın da belirttiği gibi daha önceden konuşacağımız konularda da hani çözüm ee, önerilerinden bir tanesi de bu olacak. Ee, o bakımdan da öğrencilerin, yani ağaç yaşken eğilir terimi çok sevimli bir şey değil ama e, erkenden bu işe başlamaları erkenden profesyonel araştırmacı yetiştirmemiz çok önemli. Umarım bu da bunun e, ilk adımlarından bir tanesi olacak. Ağaç yaşken eğilir sen deyince dikkatimi çekti ya karşısında ne odun falan gibi diyorsun. Değil mi yani bir de e eğilme kısmı var da tabii ee, o tarafı da hep gelmiştir. Evet. E, e, e, peki. peki Ayşegül, şimdi biz konuşursak yazıdan biraz daha sulandırıyoruz sen yine bizi ciddiyete yönlendir lütfen. Buyurun sualler arasında. Rica ederim hocam. <gülüyor> Bu arada e, Twitter'dan da, sosyal medyadan da sorular gelmeye başladı. Ha, çok iyi. E, i̇lk sorumuzu bir hemşire arkadaşımızdan aldık, soracağız. Onu söyleyelim. E, soruları ben de sıralamaya çıktı çalışıyorum burada ha. ama e, hemen hızlı bir soru sormak istiyorum hocam. Size sorular geliyor. Klinik araştırmalar konusunda ilgi çeken bir konuymuş. Demek ki araştırmacı da olmak isteyenler var ki soru geliyor. E, Covid-19 sürecinde biz klinik araştırmalarda neler öğrendik? Nerelerde e, hata yaptık? E, ve e, yeni çözüm yolları geliştirebildik mi? Bu Selim hocam bana Bu benim ona sormak istediğim bir şey aslında. <gülüyor> Bir yaz sen başta şeyler. istersen e, e, ben de e, e, vakit kalırsa sıra bana gelirse ben de düşüncelerimi söylerim. Ama. E, evet yani Covid-19'da bunu hem tartışma ve gözleme fırsatı e, bulduk e, olumlu ve olumsuz e, yönleriyle e, birlikte. Hani burada da yine nahoş olan bir, yani benim sevmediğim bir terim var. Ezberler bozuldu falan gibi muhabbet var. Ama tabii ki e, herkes için şey çok şaşırtıcı oldu. Bu aşılar nasıl bu kadar hızlı gelişti? Birinci soru olarak bu. Ve hala da bir takım böyle hurafi seviyesinde kuşkular devam ediyor. Yani e, anahtar akademik pozisyonda olup da araştırmayı anlamayan, ...insanlardan özellikle ya bu olur mu... ...bunun arkasında bir yeni mi var falan diye... ...bir kuşku hala devam ediyor. Halbuki yani özellikle aşılarda... ...dünyadaki araştırma geliştirme... ...kapasitesinin ve bilimsel... ...kapasitenin nasıl bir şey olduğunu... ...görmüş olduk. Yani nasıl bir hızla... ...bir başarı ortaya çıkarılabiliyor. ilaçlarda ...o, o hızla bir başarı elde edilemedi. Bu da beklenen bir şey. Ama orada da mesela... Yani sırf yayın yapma yapmak için çalışmanın ya da işte firmaların kendi hisselerini yükseltmek için bir takım sonuçları erkenden yayınlamaların sonuçlarını gördük. Yani toplam olarak klinik araştırmaların aslında ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani Türkiye'deki aşı geliştirme çalışmalarını da tartıştık. Hakikaten klinik öncesinde büyük bir potansiyel olduğunu gördük ama oradaki araştırmacıların dahi klinik araştırmaları çok da iyi anlayamadıkları. Yani biz Laboratuvarda geliştik hadi artık birileri de bunun klinik araştırmasını yapsın piyasaya çıksın bu dediklerini gördük. Yani iki yönlü yenilenmiş olduk ama yani hakikaten klinik araş... aşılar da özellikle esnek geliştirmenin nasıl yapılabileceğini e, klinik araştırmanın yanında işte diğer e, bu GMP üretim uygulamalarının nasıl geliştirilebileceğini ya da oralarda nasıl beklentilerin tutturulamayacağını gördük. Yani çok e, yani şey diyemiyorum. Hani büyük bir ilerleme olacak mı göreceğiz onu. Bir potansiyel var, bir hazırlık var. E, ama her ne kadar e, çok talihsiz bir hadise de olsa salgın Klinik araştırmaları denemek için, klinik denemeleri denemek için, onların nasıl yapıldığını değerlendirmek için, tarafları değerlendirmek için, nerede eksiklerimiz var, nerelerde potansiyelimiz var onları görmek için büyük bir fırsat oldu. Birçok şey öğrendik. Evet, bir, yani özellikle işte klasik bir matematik modelleme sonucunda ortaya çıkan yani basit bir hesaplamayla eğer klasik bir yöntem izlenseydi bu COVID-19 aşılarının eldesi süreci bu süreç 2036'da falan tamamlanacaktı ve 2036'da biz aşıları kullanacaktık ama öyle yapılmadı işte senin çok daha iyi bildiğin daha iyi anlatacağın bu faz çalışmalarını 5 peşisi de değil de paralel yürütülmesi sonucunda onay gibi bir sürede çok büyük bir başarı tabii aşılar gündeme geldi. Ama e, bu arada bu e, komplo teorisyenleri ya da işte biraz bilim karşıtları, biraz e, bilmemekten kaynaklanan iyi ya da kötü niyetli e, söylevlerle bu aşıların süratli hızla devreye girmesi e, buna ne kadar çok hukuk takıldı, ne kadar çok eleştirildi bunu gördük. E, yani başarı anlatılmadı başarı öyküsü. Oradaki kazanımlardan bahsetmek yerine, ee, elbette eleştiri yapılacak elbette sorgulanacak her şey ama e, bu e, sorgulama sadece yıkmak için ve sadece e, hani e, o e, ortaya çıkan ürünü e, karalamak için olmamalı böyle bir süreç yaşadı değil mi Ayşegül yani bütün bunlar yaşadığımız e, pandeminin e, en azından ne öğrettiğinden çok pandemide yaşanılan bir noktaydı ve Yavuz'un dediği gibi açıkçası ben tabii ki onun konusu ben o kadar bilmiyorum ilaçlarda Nasıl olur da bu kadar gecikme olur? Ya üçüncü sene hala doğru dürüst bir antiviralden bahsedilmiyor diye sorarken ben bunun yanıtını Sayın Yüresin'in çok doğru bir şekilde verdiği ilaçlar böyle olmuyor. Değil mi Yalısın o konuya biraz? Evet yani ilaçta klinik araştırmaları yapmak çok daha zor yani bunu da birçok kez konuştuk. E, aşı engellemek için yapılıyor yani hastalara vermiyorsunuz sağlıklılara veriyorsunuz ondan sonra... Bir takım laboratuvar parametreleriyle zaten bağışıklık yanıtı gelişti mi ona hızlı bakabiliyorsunuz güvenliğini değerlendirmek kolay o yüzden işte bu çok meşhur olan faz 1 faz 2 kısımları hızlı geçti ondan sonra da etkiyi görmek için hastalığın tabiatı da uygun tabi çok çabuk etki yapıyor çok da çabuk sonuç da veriyor yani böyle on off oldu mu olmadı mı gibi şeyleri değerlendirmek aşılarda kolay oldu buna karşılık İlaçlar hastalanmış kişilere hastalığın farklı evrelerinde verildiği için ve birçok orada karıştırıcı faktör olduğu için ilaçları değerlendirmek çok daha zor oldu. Yani nitekim şu hani son birkaç birkaç aylarda hızlı geçiyor da son zamanlarda işte 2 3 tane ilaç büyük bir iddiayla e, şey yapıldı, ortaya atıldı. E, ama onun arkasından çalışmaların nihai sonuçları gelince o kadar da etkili olmadıkları çıktı. Ama eminim bu çalışmalar ilerlediğinde şu da görülecektir o kadar etkili olmadıklarının da doğru olmadığı da çıkacak. Yani daha uygun kullanıldıklarında daha da onların da daha, daha iyi konumlandırıldıklarında daha iyi sonuçlar verdiğini göreceğiz. Yani burada atlanan bana göre yani hepimizin kafamıza dank etmesi gereken şey yani ilaçlar ve aşılar tabii ki önümüzde şimdiye kadar hazır geliyordu. Yani herkesin değil, biz bu işlerle uğraşanlar bunun o kadar kolay olmadığını ve aslında bayağı da sancılı bir süreç olduğunu biliyoruz da. Yani bir hastaya ya da hasta yakını ya da sağlıklı birisi olarak ilaç önünüze geldiğinde bu her şey tas tamam, mükemmel olabilir gibi geliyor. Hele de bu sağlık düşüncesi dışında bakıldığında yani şeyi çok eleştirmek istiyordum... Bizim mükemmeliyet merkezi ile ilgili bu toplantıyı paylaştım. bir mühendis üzerine ekonomist arkadaşım, çok sevdiğim, çok zekasına güvendiğim bir arkadaşım oturmuş mükemmeliyet merkezinin spekülasyonunu yapmış. Bu ne demek? Bu nasıl biterim? Yani center of excellence aslında bizde gelmiyor. Perfection olması lazım değil mi? Bu hani tartışıp duruyoruz ya sayısalcılar, şeyciler söyleyin adını. Sosyalci. Ee, e, evet sosyalciler arasındaki yani ben hani taşlanmayı da göze alarak sizinle birlikte bu e, COVID'de sosyal bilimlerin çok e, zayıf bir sınav verdiğini Sayısal değil, sayısalcılar da çok iyi bir sınav vermedi. Bizimki sağlık bilimlerinin çok iyi bir sınav verdiğini e, düşünüyorum. Çünkü bu ikisinin ötesinde bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Yani sayısalcılar daha salgının başında İtalya'daki verilerden çıkıp e, 80 milyon kişinin öleceğini öngördüler. Hala da olan bir tane inanmıyorlar. Bir taraftan da inanmıyorlar yani. E, sosyalcilerse işte başka türlü... E, yorumlar yaptılar. Yani sosyalciler demeyeyim de sosyal bilim alanına düşen şeyler. E, halbuki bunların dışında bir yapı olması lazım ama burada hani mükemmeliyet kavramını e, bile e, tartışır e, olduğu insanlar. E, oysa yani bu tür pratiklerden çıkıyor zaten. Bu lafa nereden girdiğimi unuttum. Başı neydi Ayşegül Hanım? O bir takım <gülüyor> e, Bu e, infodemi'den bahsedildi. Ondan sonra sizin mühendis arkadaşınızın. Ha, evet, evet. Ama sorularım var. Buyurun e, buyurun. Medya ben de zaten ipin ucunu kaçırmıştım. İyi oldu. Yok yok rica ederim. E, şimdi sosyal medyada sistemler var. Öncelikle sistemlerden bahsedeyim. Özellikle biyologların sistemi var. E, diyorlar ki klinik araştı yani tıp bayramı kutlanıyor da biz klinik araştırmalarda çok görev yapan biyologlarız niye klinik araştırmalar günü bu kadar sessiz anılıyor diyorlar e, bundan dolayı. Ah da... buna şahane bir cevabı var hemen vereyim mi? E, kutladığımız için de e, biz de takdir ediyorlar e, biyolo... biyologlar buna bir gün ayırdığımız için demek ki böyle bir sistem var. İkinci soruma geçeyim. E, hemşire arkadaşımız bekliyor e, yanıtı. Tabi Diyor ki klinik araştırmalar dendiğinde hep akla biyologlar geliyor, hekimler geliyor. E, biz hemşireler hiç bu alanlarda çalışamaz mıyız diyorlar. Bu iki soru soranı birbiriyle karşılaştırıp galibiyle bir maç yapma imkanı var mı acaba? Çünkü birbirleriyle <gülüyor> çelişiyor. Şimdi biyologlarla ilgili benim kızım biyoloji master'ı yapıyor. Selim Hoca da gayet iyi biliyor. Dolayısıyla şey o standın arkasında sorunuz diye, şey ekranın arkasında niye kalabalık var diye. Orada sözleşmeli araştırma kuruluşlarının standları var ve sözleşmeli araştırma kuruluşundaki arkadaşlarımızın çoğu biyolojik kökenlidir. Yani biyolog artık yani biyolojinin penetrasyonu çok değişti zaten. Tıpta değişti. Bir sürü işte moleküler tıp var vesaire. Oradaki arkadaşlar, bizim çoğu biyologtur eminim ve beni destekleyeceklerdir onlar. Ee, aslında tam tersi klinik araştırmalarda tıp ve eczacı ki şurada biz bunları temsil ediyoruz, hakimiyetinden e, daha böyle daha daha farklı daha temel sağlık bilimlerine kayış var. Biyolojik üyenli, işte genetikçiler e, vesaire, fen bilimciler, fizikçiler. Bugünkü konserde bizim davulcu mesela fizikçi. ...sinir bilim doktorası yapıyor... ...onlara bir geçiş var... ...tam tersine yani... ...biz klinik araştırmalarda onların yerini gayet iyi biliyoruz... ...gayet iyi takdir ediyoruz... ...burada da temsil ettiriyoruz... ...hemşire arkadaşlarımızla... ...hakeza biz klinik araştırma, iyi klinik uygulamaları... ...eğitimi verdiğimizde zaten hemşire arkadaşlarımızı da... ...dahil ediyoruz... ...klinik araştırma hemşiresi diye ayrı yetişmiş kişiler var... ...ayrıca da hemşirelikten gelip... gene farklı klinik araştırma kariyeri yapan arkadaşlarımız var... Tam da bu yüksek lisansı ve doktora'yı bunlar için açtık. Yüksek lisansı e, işte hekim ve eczacı dışı önce yüksek lisansı yapması gereken hemşire, biyolog, işte fizikçi vesaire arkadaşlar için açtık. Doktorayı da önce hekim, eczacı arkadaşlar ama yüksek lisansı bitiren arkadaşlarımız için açtık. Tam da klinik araştırmada akademik kariyer yapsınlar diye. Yaz bu konuda böyle yaşına başına almış birisi olarak bir öneride bulunayım mı? Hem biyoloji mezunlarına ben hem de hemşire arkadaşımıza ee, aslında yapılması gereken şu ya bu meslekler arası ayrım kim kimi döver tartışmalarına hiç girmeden çalışın ve üretin zaten sizin e, bunu yaptığınız zaman buna açık kısa bir şey söyleyeceğim ondan sonra örnek vereceğim ee, daha sonra e, bir müzik arası verelim şimdi bu bizim mikrobiyoloji alanında antibiyotik direnciyle çalışan ekipler var ama. Ee, mikrobioloji camiasında da işte kim biyolog, kim kimyacı, kim tıp mezunu bu ayırımı yapılır ve birbirlerini dövmeye çalışırlar bu farklı kesimden. Ee, tabii işte e, tıp dışı olanlar dışlanmaya çalışır ama laborant, teknisyen falan zaten gündemde bile değil. Şimdi adını söyleyeyim, adını adını söyleyeyim de soyadını söylemeyeyim anlaşılmasın. Loran diye birisi var. Şimdi benim çalıştığım merkezlerden birinde çalışan bir teknisyen Loran Fakat konusunu çok iyi bilen, çok hakim birisi. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nde de önlerde gelen o derneğin yönetişinden birisi. Ya Bizim Türkiye'deki tıp dışından olan uzmanlıkları yerden yere vuran kesim kongre yaparken bu Loran'a açılış konuşması verdi diyor. Ulan adam teknisyen yani bayılıyorlardır Loran gelecek diye. Dedim ki bir dakika bu Loran var ya bir çocuk şahıs teknisyen ama adamın çok ciddi çalışmaları imza atmış çok bilimsel ve PhD'si, doktorası var falan filan. Ama adamın kökenine falan orada bakmıyorlar. Neyse böyle bir de komik bir durum var. Hemen bir parça. Yağız senin parçalarla başlamayalım. En sonunda senin parçana yer vereceğiz. Üstelik bu program kapandığı zaman da senin arkadaşlarına bir konser olacak. Ona da değineriz. Ama Ayşegül biraz madem bu bir şenlik, bu bir festival, tıp öğrencileri de bahçede, hava da güzel. Yaz geliyor, şöyle hareketli, canlı filan bir şeyler olsun dedi. Hani bir sulu kule parçasını çalayım dedim ama sonunda Ayşe beni azarladı ve Opus King'den bir parça seçti. Wild Bill. Gogol olsaydı bari ya. Gogol. 20 Mayıs 2022 95.0 açık radyodayız önce sağlık programında ve konuğumuz Profesör Doktor Yavuz Bires'in bir şenlikten açık radyo ilk defa bir yayın yapıyor. Daha dostum birçok yayın yapmıştır da böyle bir. Klinik araştırmalar sempozyumu kapsamında tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte yapılan bir etkinliği bize sağladılar bu yayın vasıtasıyla sağ olsunlar. Müzik Opus King'den Wild Bill isimli parçayı dinledik. Evet Ayşegül sıra sende bir takım mesajlar geliyorsun. Evet bizi tabii biyolog kökenli ünlü yazarlar da takip ediyor şu anda. Değerli yazar, Buket Uzuner bizim programlarımızı yakından takip eder. Yağız hocamızla yaptığımız programı da heyecanla dinliyor anladığım kadarıyla. Biyologların sisteminden bahsetmiştim. Buket Hanım da bir sistemi var. Diyor ki biyologlara kesinlikle vesaire demeyin. Biyolog, biyolog vesaire değiliz. Biyoloji tıbbın kökenidir. Ee, üstenci dili bıraksın hekimler diyor bize bir e, sistem var gibi ve yaşasın biyologlar diyor bize yaşasın biyologlar diyoruz zaten hani bu klinik araştırmalarda el ele gideceğiz ee, ve e, çok daha iyi işler yapmak için insanlık için dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için diyorum ve bir soru sorayım mı hemen cevap vermeyi istemiyorsunuz hayır istemiyorum <gülüyor> ya sadece <gülüyor> bir slogan üretebiliriz burada değil mi Ekim biyolog el ele demokratik cephede filan. De, <gülüyor> yani. <gülüyor> yani politik doğruculukla ilgili görüşlerim biliyorsunuz. Tekrar etmeyeyim de. Ben soruma <gülüyor> ge geçeyim. Sorum da enteresan bir soru. Ee, sizin politik doğrucu cevap vermeyeceğiniz düşündüğüm için e, soruyorum bu sorunu da. Evet. Klinik araştırmalarla son dönemde kapitalizm, son dönemde değil her zaman böyledir ama son dönemde daha fazla kapitalizmle bir ilişkisi var. Ee, e, tabii ki klinik araştırmalar içinde bir sermaye ihtiyaç var ama e, bu ilişki daha da sıkı fıkı hale geldi. E, klinik araştırmaların özelliği sizce nasıl sağlanır? Aslında hani ana konuda bu gibi geliyor bana. Klinik araştırmaların özelliği. Devap ee, vereyim de ya kapitalistler de kapitalizm için üsttenci dil kullanmayın, ayrımcılık öte, ötelemeyin bizi derlerse ne yapacağız? Nasıl konuşacağız? Ee, yani affedersiniz ama klinik araştırmalardan bahsediyorum. Ya, klinik olunca hekimler ön plandadır gerçekten yani bu, bu, bu bunları bırakalım yani komedi oynamayalım ee, biyologlar vesaire dediğimde bizde kategoriler var ben yazarlık yapmadığım için 42 senedir akademisyen, akademisyenlik de değil, hocalık yapıyorum hocalık yaptığım için de doktora yüksek yani biyologları alan yüksek lisans programı klinik araştırma yüksek lisans programı bulurlarsa e, gelsinler konuşalım yani ben 24 saat bunu düşünüyorum kullandığım dile dikkat edemeyeceğim müsaadenizle hızlı düşünmek için Bunlarla uğraşamıyorum. Klinik araştırma yüksek distansı açtım. Biyolog alıyorum. Şimdi aklıma gelmeyen diğer fen bilimi temel bilimler dallarını alıyorum. Kızımı Fransa'da biyoloji okutmak için ayda 1230 euro kira veriyorum. Şimdi kapitalistlere gelince onlar alınmayacaksa kapitalist sistemde yaşıyoruz. Bunun da getirdiği ve götürdüğü şeyler var. Benim kapitalizm hakkında ne düşündüğümü bilen bilir. Ee, ama şeyi yani şu andaki kullandığımız imkanları sağlayan bu sistem maalesef iki dünya savaşından sonra büyük bir teknolojik gelişme oldu Maalesef o sırada tıp ve sağlık endüstrisi gelişti Bunların da nasıl uçağa biniyorsak nasıl işte internet kullanıyorsak vesaire e, buralardan çıkması gibi bir gerçeklik var İlaç endüstrisinin rolü kaçınılmaz bir şekilde var. Zaten yani şey yaptığımızda ben ilaç endüstrisine çok büyük bir kredi vermiyorum Aşağıdaki falan konuşmalarımı dinlerseniz. E, aşıları bulanlar, geliştirenler hep küçük firmalardı. İlaç endüstrisi bu işte para olmadığı için zaten aşılara büyük bir yatırım yapmıyordu. Bu Billy the Kid diye bazı komedyenlerin andığı e, Bill Gates Vakfı'nın mesela aşılara yatırım, önceden yatırım yapmasının sebebi aşıların bayağı bir yetim kalmış olmasıydı önceden. Bu kadar hızlı aşı gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi aslında düzenleyici otoritenin aşılar ihmal edildiği için, onları hızlı geliştirmek için tedbirler geliştirmiş olmasıydı. Yani bu anlamda aşılara hazırlıklılık vardı. Ve aşıları da endüstri, büyük endüstri geliştirmedi. Hep küçük laboratuvardan çıkan, çeşitli destekleri olan yaratıcı yapılar geliştirdi. Tabiri caizse onun üzerine büyük endüstri kondu. Büyük endüstri konduktan sonra bir... Asimetri yaratıldı ve biz bunu ülkemizde çok paradoksal olarak yaşadık. Bizim ülkemizdeki politik doğrucu e, söylemli e, ve beyaz solcu arkadaşlarımız Çin'den alınan aşıyı bilmem nereden gelen aşıyı beğenmeyip FDA bunu onaylamadı. Amerika'nın aşısını biz istiyoruz diye e, vaveyla koparttılar. Anlatabildim mi? Yani, kimin neri tuttuğu işi biraz karışık, birazcık soğukkanlı ve... E, şey düşünmek lazım, objektif düşünmek lazım. Hala da endüstrinin tabii ki e, baskısından kurtulmuş değiliz. İşte o ilaçların e, anlamsızca önceden erken sonuçların ilan edilmesi. Televizyonlarda boyuna e, işte ilacı bulundu. Biliyorsunuz televizyondaki kırmenler faz uzmanı oldular. Yani faz 3 şudur, faz 2 budur diye konuşuyorlardı. E, ondan sonra bilmiyorum yazarlar çıkıp fazları konuştular mı ama. Her neyse şey kitabımdan acaba hediye etme imkanım olabilir mi acaba? Dukat Hanım'a şaka yapıyorum ama büyük bir onur duydum. Yani buradan çıktığım zaman Buket Uzuner benim top, şeyimi izliyordu diye herkese hava atacağım. Bunu söyleyeyim size. Yağız Hocam ben tanıştırmayı çok isterim. Size. Ben de isterim. O kitabımı göstereyim. O benle alabildiğine bunların karşılığını verebilir. Çok sevinirim. Ama firmalar yüzünden işte birileri çıktı ilaç bulundu dedi millet aşı olmadı filan falan. Ve hala da Selim Bey'in son gönderdiği yayında da bakıyoruz ki ödüller vesaire yani teşvikler aşıya değil ilaçlara dönmüş durumda. Yani aşıların faydası bu kadar yani ben neredeyse farmakoloji bırakıp aşıcı olacağım tamam mı? Yani o kadar bu kadar hızlı etkililik bu kadar çabuk sonuç alınırı bu kadar pratiklik ve aslında insanı bu kadar riske atmadan... ...önlem alabilmek, ilacın karşısında o kadar üstün ki aşılar. Yani özellikle bu tür infeksiyonlarda. Ama millet buna rağmen ilaç endüstrisinde ilaçlara, işte pipeline'larında olan ilaçları geliştirmeye yatırım yapıyor. Bu böyledir. Tam da bu yüzden biyolog, eczacı, hekim, veteriner, fizikçi, yeni eklenen bilimler, informatikçi arkadaşlarımız... Hepimiz bundaki rolümüzü alıp bu işe sahip çıkmalıyız. Bugünü kutlamamızın ve bu toplantıyı yapmamızın da sebebi bu. Endüstri yapıyor, endüstrinin kazanımları ortada ama endüstriyi denetlemek için bu tür e, saptırmalara karşı on, önlemler almak için hayatımızı veriyoruz. Ama herkesin gerçekten e, klinik araştırmaya, araştırma sonuçlarına ve burada kullanılan kendi verilerine vesaire objektif bir şekilde sahip çıkması gerekiyor. Evet, evet bu çok önemli evet. tabii bu, bu eğer vakti kalırsa bu kapitalizm konusu dediğiniz yani ekonomik sistemlerle ilintili olarak bir şey söylemek istiyorum ama e, şimdiki Yağız'a sorularımızı devam edelim. Galiba Aşıgül Siyero'larla ilgili bir soru vardı. Ee, onu soracağım ama şimdi endüstri deyince hemen bu endüstri eleştirisi de bizi bambaşka bir tarafa e, savuruyor. E, bu aşılar konusunda da aşı karşıtlarında da gördük. İlaç endüstrisiyle araştırmalar, sağlık çok bir arada. O zaman bilim karşıtı yöntemler karşımıza çıkıyor. Zerdeçal içirenler evet. şunu, şu çorbayı iç, bu çorbayı içleyenler birden bir bilim karşıtlığını savruluyoruz biz. Şu anda görüyoruz tırnak içinde tamamlayıcı tıp, tırnak içinde alternatif tıp, fonksiyonel tıp yine tırnak içinde. Yani bizim bildiğimiz pratisyenliği aslında çoklu testlerle yapıyorlar. Ee, bu türlü bir bilim karşıtı ve daha da aslında hani hiperkapitalist bir şeyin içine düşüyoruz bu kapitalizm eleştirisiyle birlikte. Aslında bu bir modernizm eleştirisine de dönüşüyor. Ee, burada hani bu savrulmayı yaşamamak için nasıl doğru yerde duracağız Yağız Hocam? İşte az önce dediğim gibi bu arada fonksiyonel tıpı öyle bir cümlede kullandınız ki size de mesaj atacaklar herhalde birazdan ya da geliyordur. E, e, fonksiyonel tıpta gerçekten bizimle arkadaşlarımız var. Bayağı ciddi ciddi uğraşıyorlar. Biz de hani kısmen <gülüyor> parçasını bir gerçeklik, biz e, bitkisel e, ürünleri de gerçekçi bir temele oturtmaya çalışıyoruz. E, i̇şte e, Sayın Emine Akalın da yanımda oturup sürekli benim konuşmalarımı düzeltmeye çalışıyor şurada. E, kendisi e, neydi farmasötik e, botanik. Bölüm Başkanı, biz onlarla bitkisel ürünleri inceleyen bir poliklinikte kurduk. Orada da araştırma yapmak niyetindeyiz. Fonksiyonel tipinde hani kullanılabilir taraflarına olumlu yaklaşmak niyetindeyiz ama görünen şey hakikaten şey gibi. Yani şimdiye kadarkiler hep bir ürün satmaya çalışıyordu. Burada ürünün yanında da test satmak gibi. E, yeni bir dahice kapı açılmış gibi görünüyor. E, ama bunlara baktığımızda homeopatiyle de ilgili geçenlerde biz bir eğitim toplantısı yaptık. Çünkü bu yapıldığı zaman biz bunu sağlık içinde tutmak zorundayız. Yani e, işte iyi, iyi klinik uygulamasını, iyi üretim uygulamasını, iyi laboratuvar uygulamasını anlatmak zorundayız. İnsanlar uyguluyor diye. Ama ben yani şöyle bir şey paylaştım. Homeopati eğitimi verdik doğrudur ee, ama ben üçüncü sınıfları da alkol dersi anlatıyorum alkol dersi anlatırken kokteyl tarifi yapmıyorum öğrencilere ee, bunun gibi bunları ciddiye almak zorundayız ee, işte şey yani çevrimsel araştırma diye bir kavram var o da çok çiğneniyor ama gerçekten yani demin ki şakalaşmalarımız ve tartışma umarım doğru bir yere oturmuştur. Bunları tartışmak ve bütün adını doğru anıp e, anamadığım, unuttuğum, çok değerli yani slaytlarım var. Gerçekten samimi olarak bunları derste anlattığımı görebilirsiniz paydaşları. E, bütün paydaşların yerine e, oturduğu. Doğrudur. Eski tip hani e, Tanrı Hekim e, merkezli olmayan bir tip olması gerekiyor ama e, çevrimde herkesin yerine oturması gerekiyor. Yani e, çünkü beğenseniz de beğenmeseniz de bizim hastalarla karşılaşmak dolay do dolayısıyla baştan bu konuda çok yetenekli insanlar olmasak da bir takım edindiğimiz sosyal beceriler var. Bir etik var. Etiğin yansıması çok önemli. Etik zaten yani çevrimsel araştırma dediğimizde buradaki tercümeye yarıyor. O, o bakımdan paydaşların yerine oturması çok önemli. Yani dünyadaki son manzaraya baktığımızda o arkada duran arkadaşlarım beni affetsinler. Yani ben o tür bir çalışma disiplinden geliyorum endüstri ve siyaların e, ilk kurulduğu evet. zamandan e, ama e, sayılsak aslında profesyonel olarak klinik araştırmalarla uğraşanlara baksak e, çoğu hekim dışı kök hekim ve eczacı dışı kökenli anlatabiliyor muyum yani e, çünkü bu arkadaşlarımızın başka yetenekleri de var hekimler her şeye hakim diye eczacılar da her şeye hakimdi e, başka yetileri var e, başka konularda yetişiyorlar baktığınız zaman Profesyonel klinik araştırma ortamında hekimler gitgide e, yer kaybediyorlar. Hekimler bu arkadaşların e, çalıştırdığı bir şeyler oluyor yani. Onların bir nesi oluyor diyeyim, süjesi oluyor Fransızca söyleyeyim. Ee, böyle bir hal var. Ee, halbuki gerçekten hastalarla ilgili sorumluluk alanların sorumluluk yerlerine geri dönmesi gerekiyor araştırmada. Tam da burada yapmaya çalıştığımız şey erkenden biyoloji okuyan arkadaşlarımız, fizik okuyan arkadaşlarımız, işte e, informatik okuyan arkadaşlarımız eczacı, hepsini sayamıyorum kusura bakmayın affetsinler beni ama kimya okuyan arkadaşlarımız vesaire bu konularla ilgileniyorsa erkenden bu gemiye binsinler diye uğraşıyoruz Siyaro e, onu evet, da söyleyeyim çok uzun, evet, yok, uzun yok, burada bir şey söyleyeceğim birincisi e, işte şimdiki senin kızın da bu yaz ya da bu yakınlarda başlayacak enstitü pastörde çalışmaya İnşallah. ben ayrılırken pastörden ee, birçok bölüm şefi tıp biyoloji, eczak, kimya filan değil bilgisayar mühendisi e, olmaya başlamıştı. Ki bu bundan işte 15-20 sene önce bir. Bir de e, yine CRO konusuna geçmeden önce Ayşegül sen bu alternatif tamamlayıcı tıp dedin. Ya bu tıp konusunun alanının bir şanssızlığı herhalde. Siz hiç diğer mesleklerde alternatif mühendisler ee, tamamlayıcı, matematikçi e, hayır, tamamlayıcı mimarlar falan gibi mimarlık falan gibi bir şey gördünüz mü yani bu nasıl bir şeydir bunu anlamak pek mümkün değil alternatif senin alternatifin ne <gülüyor> peki <gülüyor> ha, ne güzel değil mi yani tamamlayıcı hukukçular mesela <gülüyor> o lazım ama ya. Bak ihtiyaç var orada. Tamam. O, aslında, seçimlerinde yeni ay, bir grup çıkarmışlar. Yani tamam, altern alternatif hukuk Şimdi başımızı belaya sokmayalım da alternatif hukuk uygulamaları var yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayşe gülüp izle endişeyle diyor. Evet CRO gel. E, CRO bir kere isimde e, şey var yani e, Clinical Research Organization klinik araştırma e, Organizasyon diyorlar bazıları kendilerine bu, bu doğru değil. E, contract Research Organization yani bunlar sözleşmeli araştırma kuruluşudur. Oradaki C'yi çevirip e, klinik araştırma organizasyonu diyorlar. Yani çok büyük klinik araştırma organizasyonları var. Uluslararası olanlar var. Orada standı olan bir tane var ismini almayacağım Yani iki büyük çok büyük firma birleşti. Ve ben onlara şey diyorum şakayla karışık işte Skynet bunlar diyorum. Hani Terminatör'deki şirket var ya, Ya otur bir android yaratıp koymaya gerek yok. Verileri o kadar fazla ele geçirince, klinik araştırmaları bu kadar ele geçirince, başkalarının çok da bir şey yapmasına imkan kalmıyor. O kadar saptırma yerleşmiş ki, bu temel gerçekten işte biyoloji, kaç kere biyoloji dersem kendimi affettiririm acaba, onu düşünüyorum bu arada. Biyoloji, biyoloji, biyoloji kökenli. Ve diğer kökenli çok değerli laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız çok değerli aşılar geliştirdiler. Hakikaten hayranlıkla izledim. Fakat klinik araştırma o kadar neydi öbürsüleştirici bakıyorlardı ki bunla, onlara serbestti yani. Boğaz içinden bir arkadaş vardı çıkıp ben zaten laboratuvarda geliştim. Siyero'lar bunun klinik araştırmasını yapsın diyorlardı. Aynı dediğiniz gibi hani tıbba vurmak serbest. Ya orada bizi bizi küçümsüyorsunuz diyemiyoruz biz tamam mı? Yani birileri bunun klinik araştırmasını ya, yani zannediyor ki şirketler var şirketlerin elinde böyle bir hani nasıl diyeyim böyle besi çiftlikleri var ya o şekilde bir takım araştırma yerleri var. E onlar düğmeye basıyor şirkette işte şu kadar günde araştırmayı çıkarız falan diye bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir bakış açısı geliyor. Bundan çıkmamız lazım. Farkındalığı e, bu yönde arttırmamız lazım. Tekrar diyorum. Yani klinikle uğraşanların arasında dahiliyeci, işte, e, hematolog, işte cerrah vesaire gibi profesyonel klinik araştırmacılar da yetiştirmemiz gerekiyor. E, tabii burada e, klinik araştırmacıyı nereden bulacağız? Çünkü e, Türkiye'de de şu anda gündem olan bir konu var. Ee, tekrar hekimlere dönüş yapıyorum ben ee, tıpta beyin göçü yaşanıyor ee, artık birçok hekim ve tabii ki genç hekim yurt dışına gitme hayali var ee, çeşitli nedenlerle ee, burada e, klinik araştırmacı nasıl bulunacak işte bu şekilde yani insanlara yani şimdi bazı arkadaşlarımız ben de onlardan bir tanesiyim ee, Klinikler birazcık zor gelebilir çeşitli açılardan insanlara. Bütün o yükü çekmek bilirler Birazcık da ondan uzaklaşmak istiyorlar. Klinik araştırma kariyeri aslında beklenen şeylerin bir çoğunu sağlıyor. Yani hem hastalarla muhatap oluyorsunuz, hem insanların işte doğrudan karşınıza gelen insanın, tabii ki bütün biyolog ve fizikçi ve kimyager arkadaşlarımız da insanlığın iyiliği için ve yazar arkadaşlarımız da insanlığın iyiliği için çalışıyorlar ama e, hekimler hani birebir karşısındakini iyileştirmeye çalışıyor ya hem onu yapabiliyorsunuz klinik araştırma kariyerinde olduğunuzda hem de işte daha farklı veriyle, veri yönetimine işte kaliteye yatkınlığınız varsa onları gerçekleştirebiliyorsunuz ve bir uluslararası paylaşımın içinde yer alabiliyorsunuz. Yani eee ben şundan yanayım. Ya yani Ben de yurt dışında çalıştım. Selim Hoca'nın zaten olağanüstü bir tecrübesi var. İşte kızım da yurt dışında okuyor. Ee, ama sonucunda bir geri dönüşlüğü, kendi ait olduğu, çıktığı yerle bağlantısı olan bir şekilde bunu yapmak lazım. Yani bizim zamanında bunu yapma imkanımız e, oldu. Bu imkanın sağlanması lazım. Ben şeyi özellikle, ya yani ben tıpçı olduğum için o kadar yüksek puan alan tıp öğrencisi arkadaşlarım için yani ne olursa olsun şuraya gideyim işte ben çocuklara zaten söylüyorum gidip pizzamı dağıtacaksınız diye yani o şekilde kendilerini yurt dışına atmaları ki ben Reich Frank topluluğunun e, sorumlusuydum yani Almanya'da değiş tokuş Erasmus sorumlusuydum bunları yapan birisiyim e, ama buna rağmen yani hedefsiz bir şekilde bir ziyanlık kendilerini oldukları yerde görmemek olarak düşünüyorum bu şekilde yani Planlı bir değiş tokuşun içine e, girip uluslararası e, klinik araştırma camiasında yer almalarını tavsiye ediyorum. Ve hani kalan ömrümüzde inşallah e, bunu geliştirmeye uğraşmayı düşünüyorum yani. Ayşegül'ün sorduğu yurt dışına giden hekimler e, yani klinisyen olarak e, görevlerini buradaki zorluklar, güçlükler nedeniyle e, ülkelerini terk edip gidenler yoksa klinik araştırma için e, değil galiba değil mi Ayşegül? E, klinik araştırmacı da gidenler oluyor tabii ki. Yo, e, yani ama... ben, ben tam olarak ona alternatif olarak söyledim. Yani evet. Almanya'ya gidip de Perifer'deki bir klinikte bir işte Erste Gehilfin diye bir laf vardır. Yani doktor yardımcısı. Almanca'da bir de dişil çekimi var bunun. Özellikle İsviçre'de kullanılır. Yani gidip aile hekimi yardımcısı olacaklarına buradan bir klinik araştırma organizasyonuna girmelerini daha doğru buluyorum. Ve ayrıca da yani çok da masum bulmuyorum. Almanya o kadar harika diye yani Almanya'nın bayağı bir bu konuda propaganda yaptığını düşünüyorum. Ya yani bir takım videolar geziyor şeyde internette hakikaten. Ya bu videolar tabii hani İstanbul kanalı için kenarında kanalın ev alır diye kuvvetli de var propagandalar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir de tabii Yazın söylediği nokta önemli, çok önemli bence. Ne iş olsa yaparım abi mantığıyla. Abi bir yurt dışında bir staj yapayım. Ne yapacaksın? Fark abi ne? O, o çok yanlış bir şey. Çünkü bu bizde çok yapılan bir şey. Bundan bağlantılı, çok e, direkt bir e, bağlantısı olmasa da bir yerde böyle hoş bir e, anekdot. E, Amerika'da yaşayan bir e, mühendis arkadaşım var yurt dışına gelmiş. Ya dedim burası ne biçim bir ülke? Niye dedim. İstanbul'daki evinde televizyon bozulmuş. Tamirci çağırmış. Adam baktıktan sonra... Abi bir kontrol kalemim var mı demiş. Ulan diyor adamın tornavidasız gelmiş diyor. Böyle şey olur mu? Falan. Bunun gibi yani ne iş olsa yaparım abi ile gitmemeli yurt dışına. Ee, hani ne yapacağını bilerek, e, ne istediğini bilerek gitmeli. O da yararlı oluyor. Yoksa laborant muamelesi görür insanlar. Laborantlar ayak atmasınlar şimdi. Tamam. Şu bu arada ön sırada sayın dekan Vek dekan vekilimiz oturuyordu. Bizi o dinliyordu. Şimdi oradan kayboldu. Umarım yurtdışı bağlantılara girmek için uzaklaşmamıştır. Kendisi çok iyi araştırmacıdır. Eminim yurtdışı bağlantısı da vardır. Ama yani dekan vekili seviyesinde dinleniyorduk az önce. Ne güzel evet bu evet. açık bu özel bir yayını oluyor. Ha geldi evet. geri. Duy geri duydu geldi. Bakın <gülüyor> Mustafa, Mustafa Hocam, Hoca bir <gülüyor> Evet evet Mustafa Hoca kaçtı şimdi. Evet. Bu da Rukiye Hoca gördüğünüz gibi Sayın Rukiye Eker Ömeroğlu da gelmiş. Evet. Mustafa Hoca bir el sallayalım bizi duyuyorsanız evet. Mustafa Hoca'm da orada. Açık radyo hocam... Ben de Rukiye'yi görmek istiyorum ama yok ortada. ortada Mustafa <gülüyor> Hoca'nın <gülüyor> çevresine oturursa görebiliyoruz. Mustafa Hoca da Eylül Hoca'yı da gördü. Buyurun Rukiye Hoca en önde el sallıyor. El sallayalım. <gülüyor> evet el salladık ve e, radyo dinleyicileri de görmüyorlar ama gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bir şenliğin ortasındayız. Evet, evet. Ve e, hem bilimselliği hem de e, insanlığı açısından benim çok takdir ettiğim, çok sevdiğim arkadaşım Türkiye'ye de o güzel kırmızı gözlük çerçeveleriyle. Peki hocam çok et. şık. <gülüyor> çok şık değil mi? Evet. Çok şık yani. <gülüyor> Tam şenliğe uygun, çok şık. <gülüyor> Peki. Evet, şimdi son dakikalara giriyoruz. Ayşegül ne evet. soralım? Var mı sana gelen mesaj? Evet, benim sorum şu. Klinik araştırmaların işenliğinin ilki yapılıyor. İkincisi de dilerim yapılacak. Bu yıl içinde klinik araştırmaların daha motive edilmesi için, daha çok yetkin klinik araştırmacı yetiştirebilmek için 3 hedef sıraladık deseniz bu üç hedef ne olur? Yani bu 20 Mayıs'tan, 20 Mayıs 2023'e e, kadar e, neleri yapsak e, biz bu yılı klinik araştırmaların e, ilerlemesi için ülkemizi iyi geçirmişizdir diye sayarsınız. Bildenbire yaz para para para der. <gülüyor> ya, yani aslında para yok değil bu işte doğrusunu isterseniz. Bizim zaten ya bizde ne yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim ben tabii ki yani doğrusunu isterseniz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun klinik araştırmalar dairesi her yani çok uzun zamandır gayet iyi performans sergiliyor onları özel olarak alırsak. Zaten bu toplantıda da bir önceki klinik araştırmalar daire başkanı e, Nihan Hanım da bizde olacak. Araştırmacı İlaçtırmaları Derneği'ne geçti. Çok deneyimli birisidir. E, yeni başkan da çok e, yetkin e, bir arkadaşımız. Yani orada çok sorun yok. Onlar ellerinden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Siyelolar ve endüstri de iyi bir yapı oluşturmuş. Yani bizim buna karşılık verecek bir hale dönüşmemiz lazım. Biz kendi adımıza... İşte şu anda dekanlığın öğrencileri daha e, organik bir şekilde klinik araştırmalara katmak üzere bir e, organizasyon çabası var. Bu önemli bence. E, yani bu toplantının da o yaramasını e, umuyorum. İkincisi bizim yüksek lisans doktora programı var. E, klinik araştırmalardaki saha koordinatörleri çok önemli bir rol e, oynuyorlar. E, o saha koordinatörlerinin kurumla bağını daha e, ilerletmek ve o çok değerli onlar. Halbuki Kariyerde gelişmek için daha böyle plaza ofis rolleri alıyorlar. Onlara bir tür akademik yani sahada kalabilecekleri, kliniklerle beraber çalışmaya devam edebilecekleri bir rol e, tanımlamak e, istiyoruz. Bu önemli. İşte araştırma bütçelerinin kullanımında sıkıntılarımız var. Yani bütçe içeri girdiğinde e, çok büyük kayıplar oluyor. E, onları daha böyle araştırma, mesela EMC Amsterdam Medical Center'le ben çalışmıştım. Onlar klinik araştırma bütçelerini böyle ayrı bir, sisteme dönüştürüyorlardı ve hani araştırmacının cebine e, vermek yerine oradaki ben araştırmanın başı bir arkadaşım var demiştim yani seni buradan çıkarın ne? Valla ben bir tek hani kongreye gidersen business klasla uçuyorum farklı olarak diyordu. Geri kalan bütçeyi tamamen araştırmaya döndürüyordu. Yani bizim araştırmadaki yardımcı personele ödeme yapabilmemiz gerekiyor ve bu parayı o o kadar vergi filan gitmeden kullanabilmemiz gerekiyor. ARGE kolaylaştırmaları daha çok mühendislik için filan yani klinik araştırmanın ürünü çok anlaşılmıyordu yakın zamana kadar TÜBİTAK'ta. İşte TÜSEP filan var şimdi daha iyi niyetli çabalar ama bütçeyi daha etkin kullanıp ARGE şeylerinden, kolaylaştırmalarından yararlanabilmemiz gerekiyor. Bir de tabii eğitim şart. Eğitimi daha düzenli ve sürekli hale getirmemiz gerekiyor. İşte bu Bütünleşik Doktora programı var şimdi öğrencilerin daha erken başladığı onu kolaylaştırmak lazım işte yüksek lisans doktora programımızı e, daha daha yeni açtık onu canlandırmak doktoraya eczacı hekim e, yüksek lisansa başta biyolog arkadaşlarımız olmak üzere e, diğer sağlık ve fen bilimlerinden hatta aslında sosyal bilimlerden de arkadaşlar almak istiyoruz yani evet. sosyal bilimlerden bahsederken sosyal bilimciler iyi performans göstermedi demiyoruz. Selem Hoca da öyle demiyor. Sosyal bilim alanında iyi bir performans olmadı. Onların alanında düşen konularda diyoruz. Onu da söylemiş olayım. Evet. Vurgulu bir program oldu. Vurgulu evet. Değil mi? Yani bu çok önemli noktalar. Özellikle benim bilmediğim bir konuydu bu. Eğitimleri sırasında öğrencilerin doktoraya başlamaları böyle yanlış bir şey söylemedim değil miyoruz? Evet. Yani evet, çok önemli evet. bir şey yani bu çok değerli bir bir imkan tanınan. Evet, ikinci parçayı dinlemeyeceğiz. Artık bitirirken bir parça çalacağız sevgili Üres'in parçası ama daha vaktimiz var galiba. Herhalde 3-4 dakika daha konuşabiliriz. Yaz o zaman bu toplantı sırasında senin beklentilerinle ya da vermek istediğim mesajlar aslında konuşmalarından bu, anlaşıldı ama Yine de buna ait bir kaç şey söylemek istersen bitirirken yani bitir sözlerini alalım istersen. E, vallahi yeteri kadar e, verdim. Aslında Ayşe Günel'in daha da güzel seti vardı ama bu sefer birazcık daha aldık e, tartışmalarla falan. E, ya, siz gayet güzel söylediniz. Yani araştırmada yer almak gerekiyorsa bunu istemek ve erkenden çalışmaya başlamak gerekiyor. Yani ee, tabii ki çuvaldızı kendimize de batıralım yani bir e, tür e, şey hani e, yüksek seviye tıpçı profili var doğrusu isterseniz yani kongreye gider işte bir konuşma yapacaksa konuşmasından 3 dakika önce gelir konuşması e, biter bitmez işte bu kongre e, tıbbı diye eleştiriliyor ya kongreler çok değerli ama yani böyle bir ben konuşmacıyım, üç dakika önce konuşmamı hazırlarım, bitince giderim ee, işte e, şunu yapmam, bunu yapmam e, sorulara dikkat etmem gibi bizim de hani böyle e, elit e, tıpçı şeyimizi birazcık terk etmemiz lazım. Yani bu aslında bayağı da Covid'te sarsıntıya uğradı. İnsanlar bu imajdan e, çok da hoşlanmıyorlar. E, daha e, muhatabımızla kaynaşmamız ve çevrimsel e, davranıyor olmamız gerekiyor. Yani bir Bundan sonra artık araştırma bir ağ içinde yer alarak yapılacak. İşte bu çevrimsel paydaşlarla birlikte çalışmayı şimdiye kadar öğrenmemişsek e, öğreneceğiz ve hani yıldız tıpçı star yani bu televizyonda da bir sürü starımız vardı ya, otoriter gerçekten inanın sevgili arkadaşlar e, sayın uzunlar hala dinliyorsanız e, bu tıpçıların üstünlük davranışı en çok bizi rahatsız ediyor yani bunda muhatap da olur. bu konuyu ben bilirim bundan sonra ben konuşacağım yani araştırmaya 30 senesini vermiş adama bile insana bile bireye bile kalkıp yani bundan sonrasında ben için ben bilirim diyen arkadaşlarımız vardı Genç arkadaşlarımızın katılım ve enerjisiyle bunu iyileştireceğimizi umuyorum hep beraber. Teşekkürler. Ayşegül'e son sözü bırakmadan iki gülümsetecek haber vereyim. Birincisi Yağız işte e, Hollanda'daki arkadaşın galiba değil mi? Klinik şefi e, evet. bana sağladıkları temizlik imkan biz uçuyorum demişti. E, uçaklarda Covid önlemlerinin neler olması gerektiğini değer bir yazı aldım. Bulaşlar en fazla business class'ta oluyormuş. Bunun nedenleri var ama bu bir bilgi. Arkadaşına söyle. İkincisi de... Tabii... O Cem Yılmaz'ın anlattığı sebepten mi acaba? Yok, yok hayır değil. <gülüyor> Bunu var, gerçekten işte daha fazla ikram falan var. Daha fazla maskeyi çıkarıyorlar. Böyle bir hesaplama yapılmış. İkincisi de tabii Hakan Demir isimli bir arkadaşım Twitter'dan bildirdiği bir haberdi. Bilmiyordum ben atlamışım ama yaklaşım güzel. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde dünyadan 26 bin ışık yılı ötedeki kara deliğin fotoğrafı çekildi. Ee, bu arada Türkiye'den de paralel bir e, atak geldi Gaziantep Üniversitesi soyunma odalarının adını giyinme odası olarak değiştirdi tabi medeniyetler savaşı karşılıklı hamlelerle kızışıyor taraflar tüm kozlarını oynuyorlar demiş çok hoşuma gitti bu bilgi bizde gerçekten soyunma odalarının adını giyinme odası olarak değiştirerek üniversitelerimizin e, ciddi e, ataklarda bulunduğunu e, vurgulamakta yarar var övündüğümüz bir e, davranış bir gelişme herhalde değil mi? Ama daha Aşık. kolay olabilirdi. Soyunma odası dense, işi çözerlerdi. Soyunma odası. Peki. Çok yok kadar yani. ay ayıralım mı, ayırmayalım mı bir program yok. Evet Ayşegül. <gülüyor> evet, yani. e, Klinik Araştırmalar Günü e, Birinci Geleneksel İstanbul Fakültesi Klinik Araştırmalar Günü'nde canlı yayındaydık. Ee, bizim için çok sevinçli oldu. Ee, özellikle benim için doğrusu e, çok e, gurur veren, onur veren bir yayın oldu ve öğrenciler için klinik araştırmalara bu motivasyon bence e, İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hı -hı. de geleceği için çok çok önemli bir hamle. Ee, tabii e, klinik araştırmalar gününü şenlik yapan e, kısmı da bir kez daha hatırlatalım. Beş buçukta konser var. Evet programı yürürken şey bu konserde dinleyecekleri değerli müzisyenlerden Sayın Yağız Üres'in bir bestesi. Parçanın adını eğer yanlış okursam lütfen düzelt Yağız. Musut Perturgut Aquinon Piacera Molto istersen ne olduğunu kısaca söyle ondan sonra bu parçayı dinleyerek... Çıkalım programdan. Bu benim yani klavyeyi bilgisayara bağlamayı denerken uydurduğum bir şey. Sonra hoşuma gitti. Turgut diye bir burada anmak istediğim bir araştırmacı arkadaşımız var. 45 yaşındayken onu kaybetmiştik Turgut Tükel. Çok severdik ama çok da müşkül pesent müzisyen biriydi. Bunu ona adayım dedim ama dedim ki dinleseydi beğenmezdi. Hani bu klasik parçalar İtalyanca oluyor ya o yüzden Turgut için onun da pek beğenmeyeceği e, Nusut adını koydum. Nusutsa Ursula Le Guin deniyor değil mi ona? Onun Karanlığın Sol Eli kitabından bir terimdir. Merak edenler bakabilir. Acaba arkadaşlar size alkışlar mı diyorum orada bulunanlar? Programın sonunda bir alkış alabilir miyiz hala duyuyorlarsa? E, ve ben, ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zevkli oldu. Tekrar en Eğitim kısa zamanda evet. görüşmek üzere. Yükeği göremiyorum, Rukiye eğer alkışlamıyorsan aşk olsun sana. <gülüyor> ee, işte Çıktı. Çok güzel, adamı böyle zorlan aşk alkışlatırlar. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür sevgili, ederim e, dinleyiciler, açık arzu dinleyicilere sevgili öğrenciler, e, çok e, sonsuz teşekkürler e, bu organizasyon için hem katıldığın için hem bunu bize sağladığın için böyle hoş bir birliktelik oldu ve e, yaptığın için önemini e, yani yıllardan beri çok takdir ederek e, yani çok. E, mütevazi bir şekilde kendi açımdan çok takdir ederek izlemekteyim. Evet e, ama tekrar kutlarım, tekrar teşekkürler. Peki, e, şimdi hoşçakalın efendim. E, herkese iyi günler, başarılı kongreler, sempozular. Evet, 19 Mayıs 2023'te görüşmek üzere. İkinci gelenekselde. Evet. Değil teşekkürler mi? tekrar. Sağ olun.